Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Ömer Günaydın. Günaydın. Abi Günaydın. Efendim şimdi bu Öncelikle açılım meselesi bütün Hı. hararetiyle devam ediyor. Bu nasıl yansıyor? Onun üzerinde birazcık e, duralım. İki laf edelim. Yani orada daha çok konuşulacak şey var. Ama bu dün bahsettiğimiz 2003'te Kıbrıs'la ilgili gelişme yani dünkü yazısında Hasan Cemal'in tekrar üzerinde durduğu bu birinci annan planına hayır denmesi süreci hakikaten çok önemli. Çünkü Kıbrıs ee, yine gündeme geliyor harıl harıl yani zaten yani e, bir taraftan Ermenistan'a diğer taraftan Kürtlere açılım yaparken e, Rum e, Yunan dünyasını e, yani o sac ayağın üçüncü ayağı olarak kenarda bırakmak mümkün değil çünkü dingil olur ve e, <gülüyor> Evet. bazılarının aklına diğer iki süreci o Rum Yunan eksik kalan Rum Yunan ayağından baltalamak gelebilir o yüzden illaki bu Kıbrıs üzerinden bu mesele gündeme gelecek yani bu Dolayısıyla Hasan Cemal'in Hatırlatması iyi olmuş bu 2003'teki e, toplantıyı. Geleceğim oraya. Ama e, yani açılımdan e, söz, e, tabii daha çok konuşacağız e, senin de belirttiğin gibi ama yani dünkü bu grup konuşmalarında e, Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli'nin o yani her ikisinin de o köpürerek o hakikaten yani insanın tüyleri diken diken alıyor yani bunları izlerken. Evet, büyük bir yani, yani sevgisizlik insan ne ve değil, şey sevgisizlik, sertlik, şiddet, çok şiddet değilse bile çok büyük bir katılık içeren e, üsluplar da kolaylaştırmıyor hayatı tabii hiç. Yani ben e, Türkiye toplumunun e, ne kadar bu iki e, uç parti, bunlar artık uç partiler yani extreme right anlamında aşırı sağ ikisi de Partilerin e, yani bunların ne kadar peşinden gittiği konusunda bir, bir, bir, bir, bir, soru işaretleri var kafamda açıkçası. E, mesela dün Deniz Baykal şöyle diyor yani Atatürk yaşasaydı diyor sen buralarda olabilir miydin diyor Başbakan'a. Bu ne demek sence? Hazreti Ömer'li versiyonu da var onun. E var tabii evet. <gülüyor> Hazreti Ömer yaşasaydı böyle olabilir miydin? diye de soruyor. Yani bu bu Atatürk yaşasaydı bir kere sen yani böyle bir laf düşünebiliyor musun Ömer? Yani birincisi biz Atatürk'ten beri hiçbir adam çıkaramadık bir kere bunun bir itirafı bu. Bir, iki. Atatürk yaşasaydı seni yani keserdi. Ya ben bak gördün mü? <gülüyor> Ona getiriyor. Hakikaten hani artık Türkiye'de muhalefetin söyleminin nerelere geldiğini. Diğeri de diyor ki nereye kaçmaya çalışacağını, yanına kaç kişi alacağını şimdiden düşünmeye başladı diyor. Evet Devlet yani bak. bu muhalefet adı altında bunların böyle bir söylemin geliştirilmesi çok berbat bir durum. Çünkü... Demokrasinin asıl işlevselliğini sağlayan iktidar muhalefet ilişkilerini de baltalıyor. Bu konuda Şahin Alpay'ın da önemli bir yazısı yayınlandı. Bu konuya değinen geçenler de muhalefeti, muhalefet, muhalefet kavramını tahrip ediyor muhalefet. Şimdi bu aslında yeni değil. Yani evet. Bu artık çok keskin bir noktaya geldi. Ama Türkiye'de muhtemelen 2002 yılından beri e, doğru dürüst bir muhalefet yok dtp o işlevi tam anlamıyla göremiyor aslında görebilir yani dtp bir Türkiye partisi olmaya e, niyet etse e, gerçek bir muhalefet haline gelebilecek ama onların da başka sıkıntıları var Dolayısıyla ortada bir tek AK Parti kalıyor aK Parti hem muhale hem iktidar hem muhalefet <gülüyor> dikkat edersen senelerdir böyle Dolayısıyla yeni değil ama şimdi artık ay yuka çıktı yani hakikaten ee, karşıda yani en azından parlamentoda e, bir siyasi muhalefet Türkiye'de yok yani olan da işte yani bu işte, mesut yılmaz var Kamer genç var be ee, dersin vaziyetinde Kamer gençten de pek ses çıkmadı. önce belli oralı evet, evet. Bu da ilgi çekici yani. Her ee, konuda çevvaldirince yani, yani, bütün renkli konuşmalar yapmasıyla ön plana gelmiştir, güldürür filan insanları ama burada hiç... Valla bu dersin tısını... meselesinin üstündeki o kalın örtü yavaş yavaş açılıyor. Pek çok kitaplar çıkıyor. Orada e, e, yapılan e, anlaşmayı bozmuş olan aşiretler var biliyorsun. E, bakmak lazım yani. Kamer Genç onlardan mı değil mi diye. Yani öyle bir çizgi geliyor mu, böyle bir damar geliyor mu oraya kadar diye. Sonuç evet. itibarıyla bu devletin bakanı olmuş bir adamdır. Yani. Evet. bir şey demek değil tabii yani onu olup, ondan sonra farklı düşünenler hep oldu tabii yani bu cumhuriyet tarihinde evet. ama. Neyse yani muhalefetin bu söylemine karşı İçişleri Bakanı, işte meclisteki konuşmasında bu bu bu açılımın adı herkes için daha fazla özgürlük diyor. Yani ucu açık bir dinamik süreçten geçiyoruz diyor. İşte paket üzerine radyoda konuştuk. Yani siz konuştunuz ben, bensiz. Hı hı. Ama yani bunun sadece Kürtlere değil, bütün Türkiye'ye bir açılım olduğunu anlatmak istiyor böylelikle. Zaten öbür türlüsü olmaz. Yani sadece Kürt hakları üzerinden veya Kürtlerin hakları üzerinden yürüyen bir açılım, Gelir tıkanır bir yerde çünkü Türkiye'nin tek sorunu nasıl zamanında başörtüsü değildir de, dediysek Türkiye'nin tek sorunu Kürt sorunu değil. Yani tek çok büyük bir sorun, muazzam bir sorun, çok derin bir sorun ama tek sorun değil. Dolayısıyla bunu herkes için daha fazla özgürlük olarak telakki etmek bence çok doğru bir yaklaşım yani. Evet. Peki bu şimdi şeyin üzerinde de birazcık daha çınlayacak şekilde durabilir mi? Bireysel haklar ve grup hakları. Yani şimdi o, o konu hızla gündeme gelecek. Hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, ulus devletin inşası, tahayyülü, bütün bu süreçlerde grup haklarına yer var mı? Yani farklı gruplar Osmanlı'da olduğu gibi milletlere diyelim. Yani farklı hukuklara Hatta yani çünkü Osmanlı'da değil mi farklı şeriat var bir tarafta öbürkü kilise'ye bağlı falan yani evet. bu farklı e, e, hukuklara e, yer var mı bu e, cemaatlere yer var mı gruplara yer var mı bence yok çünkü bu bir Pandora kutusudur bir taraftan bir yerden açıldığı zaman arkasında arkası gelir Dolayısıyla burada grup hakları ziyade birey hakları üzerinde du durup ikisinin arasında çok akıllı bir sentez üretebilmek gerekiyor. Türkiye'ye has bir sentez üretebilmek gerekiyor. Burada pek bir model yok önümüzde. Yani var mesela Fransa tabii ki model olabilir. Alsas ve Korsika örnekleri olabilir model ama yani Alsas'ın sınırı Almanya, Korsika'nınki de İtalya. Dolayısıyla yani, e, Türkiye'nin e, Kürtlerin oturduğu, oturduğu bölgelerin sınırları daha farklı tabii. Dolayısıyla hani çok inceleyip sık dokumak lazım. E, kolay bir mesele değil bu. Grup hakkı Türkiye'de çok zor e, olur yani yani hukuken zaten anayasal olarak imkansız. E, bunu talep etmek de e, anlamlı değil. ...daha farklı yeni politikalar geliştirmek lazım. O meyan da bu Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası hakikaten çok değerli bir teknik olarak önümüzde duruyor. Daha bundan daha. sıra ona gelmedi tabii. Pek çok şeyden bahsediliyor. Mesela yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden bahsediliyor ama bölgeye atıf yok. Yani İçişleri Bakanı'nın konuşmasında yani açıklanan ilk pakette diyelim... Yavaş yavaş olacak herhalde bütün bunlar ama e, yani tekrar edeyim grup hakkı e, çok çok çok zor olur e, yani büyük tepkiyle karşılanır zaten sosyolojik olarak baktığında insanlar e, açılıma karşı çıkan makul insanlar e, ve artık ne kadar makullerse yani en azından şunu söylüyorlar ya bizim bizim de sorunlarımız var onunla kim ilgilenecek diyorlar benim. Böyle bir yaklaşım var şimdi. Dolayısıyla yani bunu e, parmakla e, sadece Kürtlere yönelik bir meseleymiş gibi algılamak doğru değil. Zaten anladığım kadarıyla hükümet de bunun yani herkes için daha fazla özgürlük e, diyerek farkında. Yani bireysel e, açılımlarla aslında AK Parti tüm Türkiye'nin e, önünü açma iddiasını gündeme getiriyor. Evet çok dalı yani Batılıların enbeşes dedikleri türde bir hedef bu ama çok büyük zorlukları da var tabi. Az buz değil. Gelelim Kıbrıs'a istersen. Evet. Ee, şimdi bu e, hakikaten çok ilginç bir karanlıkta kalmış bir, bir dönemdir bu. Şubat 2003. Lahey. La e, Lahey öncesi. Lahey öncesi. Şimdi devletin zirvesi Çankaya'da toplanıyor. E, Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan o zaman, Dışişleri Bakanı e, Abdullah Gül, Özkök e, ve konu işte bu Annan planı öncesi e, Türkiye ne, ne diyecek? Yani oradaki tavır talimat şu, e, Cumhurbaşkanı Denktaş'a o zamanki Cumhurbaşkanı Denktaş'a verilen talimat şu, planı reddeden sen olma. Yani, e, bu açık açık kendisine söyleniyor yani ee, yüküm, ve, yükümlülük sorumluluk e, bu tarafta kalmasın deniyor. Yani Kıbrıslıların üzerinde Türk Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerinde kalmasın deniyor. Şimdi ya, e, ay Türkiye'nin üzerinde Türkiye kalmasın. Türkiye'nin Türkiye kal. üzerinde kalmasın. Tekrar e, Rum tarafına bir koz verilmesin. E, sonuncu sonucu ne olursa olsun ilk hayır diyen sen olma diyen bir yaklaşım var ama bu Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşımı veya evet. Dışişleri Bakanı'nın yaklaşımı hatta yani ne olur ilk hayır diyen ilk hayır sizin ağzınızdan çıkmasın. Çünkü Rumlar nasıl olsa hayır diyecekler biliyoruz. Evet, Böyle o... davranmaktan başka şansları yok. Bu yüzden hiç değilse bu defa çözümsüzlüğün faturası bize değil onlara kesilsin diyen bir yaklaşım var burada. Biz, Akla uygun. Biz susarsak onlar hayır derse 94'ten bu yana izledikleri bütün Avrupa Birliği politikası çökecek, kadük olacak. Ee, ve üstelik rum kesiminin Kıbrıs'a e, kı, e, Avrupa Birliği. Rum kesiminin yani Kıbrıs'ı e, temsil eden e, tek e, unsur olarak Avrupa Birliği'ne girmesini önlemiş olacağız diye böyle bir yaklaşım var. Evet, çift ha. taraflı bir e, şey. Ha, bir dakika ama şimdi iş orada bitmiyor. One minute diyorsun ya. Yani. <gülüyor> i̇ş orada bitmiyor. Şimdi e, Hasan Cemal'in dün e, radikal e, yılları Erdal Güven'in son kitabından ha, evet. e, e, a, ona atıfla aktardı. Şu Erdal Güven'in e, Mehmet Ali Talata bir soru var. Bu meşhur darbe günlük, günlüklerine bakılırsa diyor yani işte amiral e, Özden örneğin e, günlükleri bu e, kişinin dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman olduğu anlaşılıyor. Şimdi ne bu kişi? E, e, iddia şu Denktaş bu laheye gitmeden ve hayır demeden önce e, çünkü hayır diyor sonunda evet. şimdiden söyleyelim evet. yani e, e, o toplantıdan çıkan e, temenninin aksine hayır diyor havaalanında da. E, e, şu, Mehmet Ali Talat e, şöyle söylüyor e, kitapta bahsettiğim kitapta zirve planı reddeden taraf biz olmamalıyız diye anlaşmıştı ancak Denktaş Lahye'ye gitmeden hayır diyeceğini açıkladı çünkü başka derin çevrelerden telkin aldı daha doğrusu destek aldı bunun üzerine Erdal soruyor bu Aytaç Yalman ne, ne mı diyor. Mehmet Ali e, Talat da bana söylenen isim oydu diyor Yal Aytaç Yalman'dı Denktaş'ın odasında bütün askeri makamlarla konuşabildiği kriptolu bir telefonu vardı diyor Şimdi burada e, ilginç olan şu tabii. Burada o zaman fatura e, Denktaş'a denk taşa kesilmişti. E, evet yani şöyle özetlersek o toplantıda Lahey öncesi toplantıda Ankara'da yapılıyor değil mi bu? Tabii tabii değil de, mi? Şeyde Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığında ve e, mutabakata da varılıyor. Sen hayır ilk hayır diyen sen olma, olma. diyorlar ve çıkar çıkarcık ne dediği söyleniyor mu orada denktaşın olur diyor herhalde. Yani söylemem diyor herhalde. Çünkü aksini söylese tartışma, talimat alıyor canım. Evet, talimat alıyor ve çıktıktan hemen sonra da bu talimatı bozuyor. Evet. Mutabakatı bozuyor ve ilk hayır diyen oluyor. İlk hayır diyen oluyor ve ondan sonra e, denktaşın e, kendi ifadelerinde ben Ankara'nın e, e, çizgisinden hiçbir zaman sapmadım der mesela. Evet. E, e, dolayısıyla burada bir, bir resmi görüş var. Aman hayır de, diyen sen olma. Böylece Yunan ee, Kıbrıslılar da evet. güneyde Avrupa'ya giremeyecek. Ama Alpaya onun arkasında belki. E, başka bir talimat daha var. Hı. O öyle anlaşılıyor. Ee, aynı denktaşa e, sen bu işi e, o toplantıdan çıkan e, sonuç doğrultusunda değil bizim bildiğimiz doğrultuda Hı. bitir diyor. Ve daha havaalanında yani Ankara'dan Lahey'e giderken uçağa binerken söylediği laf hayır demeye gidiyorum Evet. Evet, bu bir uluslararası mini skandar sayılabilir aslında. Simitis'in kitabında, yani zamanın e, e, Yunanistan Başbakanı Simitis'in kitabında e, bunun nasıl büyük bir coşkuya sebebiyet verdiği Yunanistan'da ve bütün Rum dünyasında, Helen dünyasında diyelim e, şampanyaların patladığı. Çünkü e, bu birinci anlam planı, ikinci değil karıştırmayalım. Birinci anlam planı, eğer burada... Hakikaten Rumlar hayır demiş olsalar ki o zaman Rumlara Avrupa üzerinden büyük baskı var. Evet, Hakkına hayır falan demeyin. Giremezsiniz. Daha o zaman çünkü 10 ülkenin birlikte Avrupa Birliği'ne üye olmasını hazırlayan katılım antlaşması daha şekillenmemiş. Orada büyük bir Yunanistan baskısı var. Yunanistan o zaman ee, tek bir katılım antlaşması istiyor. Selanik zirvesinden çıkar o katılım antlaşması sonra, bu bu bu olup bitenden sonra ki e, şeyi garanti alsın ee, Kıbrıs'ın e, bölünmüş Kıbrıs'ın e, AB üyesi olmasını garanti alsın. Dolayısıyla bu e, e, denktaşın hayır demeye gidiyorum beyanı. Onun önünü açıyor. Tek katılım antlaşmasını da e, Selanik'te e, kotardıktan sonra Yunanistan, e, Kıbrıs'ın tek başına e, veya bölünmüş Kıbrıs'ın diye olmasının önü tamamen açılmış oluyor. Evet. Şampanyalar patlamış o evet. zaman. En büyük, derler. en büyük hasım olan e, Güney Kıbrıs'ta. E, e, Rum kesimi ve e, Yunanistan'ın da işine çok gelecek bir durum oluyor. Yani. Çok... Tabii bir de bu işin de, de devamı var. Yani bu verilen talimat, e, yani Şubat ayında e, zirve, zirveden çıkan aman planı reddeden sen olma ama arkadan verilen bir ikinci talimatla e, Benktaş'ın e, hayır demeye gidiyorum e, demesinden... Sonra e, dün işte Hasan Cemal'in aktardığı bu e, e, Avrupa Birliği ile ilgili e, e, gelişme var tabii. Yani Lahiye'de artık Mart ayında oluyor bu zirve. E, yani işte zaten hayır demeye gidiyorum diyen adam. Adam orada da bir hayır diyor. Arkadan... Ee, Mümtaz Soysal'la bizim e, evet, temsilcisi evet bizim Bahadır karşılaşıyor ve Bahadır Soruk, Kale ağası evet. evet. Ee, galiba Türkiye'nin Kıbrıs bir meselesi kalmadı diyor Bahadır. Mümtaz Bey de Kıbrıs'ı bilmem ama AB Macerası bitti diyor. Evet büyük bir sevinçle <gülüyor> üstelik söylüyor. Yani Avrupa Birliği'nin evet. de artık evet. olamayacağını evet. Mümtaz Soysal bu şekilde söylemiş oluyor. Yani bir taşla iki kuş bu, vurulmuş oluyor ve yani hem Kıbrıs Gitmiyor, vermeyeceğiz diye bir laf var ya, evet. vermeyiz, hem istemeyiz, ikisi birden ee, yani Murat Muratlara eriliyor, öyle diyelim. Evet. Ee, şey bu. Fakat görüyorsun yani işler öyle olmuyor. <gülüyor> 2003 Şubat, 2009 Kasım. Şimdi çok farklı bir e, dönem var. Her şeye rağmen süren bir müzakere var. E, hem adada hem Brüksel'de. E, tabii ki iyi gitmiyor ama e, daha iş bitmiş değil yani burada. bir, bir Başka bir dinamik var herhalde. Evet e, ve Kıbrıs konusu da tekrar gündeme gelecek. Vallahi herhalde hızla gelecek. Bir, bir kere her hal ve bu yıl sonu zirvesinde Aralık'taki... Avrupa Birliği'nin yıl sonu zirvesinde İsveç dönem başkanı bitirecek olan zirvede e, bu 2006 aralığında askıya alınmış 8 başlık tekrar gündeme gelecek. Fakat şu sırada bir takım e, gelişmeler oluyor onunla bitirelim bu, bununla da alakalı tabii e, 3 başlığın açılması söz konusuydu geçen hafta e, sonu itibariyle. Ee, bu bilim e, ve e, eğitim ve kültür pardon başlığı. Ee, diğeri enerji, üçüncüsü de çevre. Bundan bahsediyorduk. Evet. Ee, üç başlık tabii biraz fazla, çıta çok yüksekteydi. Belki iki başlık olabilirdi. Şimdi son gelen haberler e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yani Rum tarafının. Ee, engeliyle ve sadece onların engeliyle güya, tabi daha Brüksel'den içerden tam anlamıyla bir haber gelmedi ama e, engeliyle hiçbir başlık açılamaz gibi bir e, şaiya var ortada. Ee, bakalım ne olacak? Zaten üç başlığın birden dediğim gibi açılması çok zordu ama tabi çevre başlığı açılsa aç, ya, aç, fena olmazdı. Olurdu. Kapanacağından <gülüyor> değil ama hükümet üzerinde çevre konusunda bir baskı yapma imkanı verirdi e, bizlere, sivil topluma. Dolayısıyla e, iyi olurdu ama e, galiba o da e, açılamayacak. Ama bu, e, bunu şu şekilde yorumlamak da mümkün. Yani e, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti e, Aralık'taki adını ettiğim zirveden bir şey çıkmayacağını e, hesaplarken hesaplıyor ve dolayısıyla şimdiden engelleri koymaya başlıyor. Yani daha fazla bir şey çıkmayacak. Yani 8 başlık 10'a çıkmayacak mesela. Evet. Dolayısıyla ben salvolarımı şimdiden atayım. Hı. Tavrımı şimdiden belirteyim gibi bir haleti ruhiye içerisine girmiş olabilirler bu tabii Aralık'ta daha fazla bir şey olmayacağı anlamına gelir. Ondan sonra da işte Davutoğlu'nun İspanya e, gezisi sonrasında e, Moratinos'un yani dışişleri bakanı İspanyol dışişleri bakanının Kıbrıslı olan özel dostluğu ne demekse e, doğrultusunda enerji baş başlığının e, 1 Ocak'ta başlayacak İspanya'dan en başkanlığı esnasında açılabileceği konuşulmuş. Dolayısıyla Türkiye'ye çok yakın politika izleyen İsveç'in döneminde bir fasıl açılmayabilir ve bu İspanya'ya kalabilir. Ama burada esas mesele başlıkların açılmasından ziyade ki o da tabii önemli, Kıbrıs meselesi. Yani burada bir bir Rumların gene bu Türkiye ile müzakere kartını, Oynamak gibi bir, bir bir bir taktik izledikleri anlaşılıyor. Bakalım ne olacak yani. Ama harıl harıl yani hızla herhalde Kıbrıs gündeme geliyor gelecek. Peki çok teşekkürler Cengiz. Bir sorum vardı. <gülüyor> Bu, ne gibi? Atatürk yaşasaydı. Sen buralarda olabilir miydin? Elbette. Atatürk'ün Maliye Bakanı dedemdi. Abi işte. Tabii böyle ilişkiler çıkıyor. Yüzleşmeler. Sordum söyledim. <gülüyor> Teşekkürler. Korkulur. Hayırlı günler. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru.